Mehmet Yıldız'ın Başlarım Senin Aşkın isimli yeni kitabı çıktı. Şehrinizdeki hayalhanem kermesi ya da anlaşmalı kitap mağazalarında. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. Bir de bu videoyu ulaştıramadıklarımız. Daha çok ulaştırmamız için beğenip paylaşırsanız seviniriz. Valla bir ustayla uğraş, bir onunla uğraş, bir bununla uğraş. rahmet oluyor, bir uğurun tipiyle uğraş. O kadar bozuk tipi var ki yani. Berbere götürdüm iki kat para istedi. Bir gün İzmir'deyim bir abim var, e, taksicilik işi yapıyor. Böyle yanaştı arabayla. Mehmet ne haber iyi abi muhabbet ediyoruz falan. Sen ne yapıyorsun abi İyi taşıyorum dedi. Lan bir baktım taksinin içinde hiç biri yok ki, Hiçbir insan yok kimse yok dedim abi yani taşıman için yani birim madde olur bir şey olur falan. Zaten taşıyorum dedi. Neyi taşıyorsun dedim abi. Bir müşterim var içeride de onun sipariş ettiği içki var dedi. Şimdi benim böyle namaz daptesti olduğumu biliyor. Hani insanda bir şey olur ya böyle içkili meseleyi namaz daptesti bile anlatsam açıklamada bulunmak o da açıklamada bulundu falan. Dedi ama yanlış anlama yani biz sadece taşıyıcıyız dedi hani içici falan değiliz dedi. Kullanıcı değiliz. Sadece taşıyıcıyız falan dedi. Dedim vallahi abicim bu içkinin dedim alsan, satsan, içsen, tüketsen, taşısan, teşhir etsen, insanı imrendirsen, birini özendirirsen bunu tamamı haram dedim. Deme ya dedi. Aynen öyle dedim. Orada bir şaşırmıştı abi. Şimdi burada benim dikkat edilmesini istediğim olay şu. Keşke tabii hiç kimse bulaşmasa bu işe ama hani biz de insanız. Bir insanın kalbine elimiz yetmiyor. Bu yüzden ne yapmak lazım? İnsanlara bu noktayı doğru bir anlatmak lazım. Ondan sonrası inşallah ümid ederiz ki yanlış bir şeye meyelane olan insan Bunlar bu meyalanlarından, bu tasarruflarından geri bir dönüş sergilerler diye ümit ediyoruz. Yani tutup birisi içki içiyor, aldım onu kafasını kırdım falan. Bunlar uygun şeyler olmayabilir. Bunlara yapma selahiyetimiz mevcut değil yani. Bir adamı tutup bunları yapamayız ama üzülürüz bir insan için nasıl içki içiyor diye. Ben burada sadece şu ayrımın dikkat edilmesine çok önem veriyorum. Bunun neyinin ne şekilde haram olduğunu bilelim. Yani doğrusu biz de kabul görsün. Ondan sonra yapan ona göre yapsın. Yapmayan ona göre yapmasın. Yoksa ben içmiyorum ama taşıyorum. Ben kullanmıyorum ama bunun gümrünü, çıkarıyorum, satıcıyım falan. Ya bunlar da haram kılınıyor. Yani bunları böyle teville yorumla kıvırmaya gerek yok. Yani sen bari bunun haram olduğunu kabul et. Yanındaki biri de senden özenip, aa lan bak burada bir iş varmış ekibi çıkar bize diye. Özendirme insanları. Yani burada benim özellikle bu ahir zaman denilen son dönemleri geçtiğimiz beyan ediliyor. Ki hakikaten etraftaki olaylara baktığında olayların selgüleştiğine baktığında tam ahir zamanın o parotuların, ışıklarını görüyorsun. Yani okuduklarımızda binayen bir uyum var iç dizaynında. Şimdi burada işin üzücü kısmı öncelikle şu kıvırma noktaları. Ya olur mu? İ olsun. Ulan o üzüm. Sen evinde üzüm bekletiyorsan o haram olur. Oho! Yani bu kıvırmalar çok üzücü. Benim bu videodaki en büyük amacım biz bu işin net çizgisini inşallah beraber mütabık kalalım. Ortak bir paydada buluşturalım. Ondan sonra inşallah kimse yapmaz ama yapan neyi yaptığını bilsin. Yani bu kıvırma, aynı şeyi morun farklı bir şekilde betimleme. Yani bunlar olmasa çok güzel olur. Çünkü geçen yine bir ortamda bir tanıdığım vardı. Onunla da nasıl tanıştık? Bir konuşma geçti aramızda. O da benim ağzımdan hani vay Allah razı olsun falan gibi bir iki cümleyi duymuş. Sevinmiş adam. Dedi ki ya dedi bak sen ne güzel Allah diyorsun falan dedi. Adamla bir dostluk kuruldu aramızda. Böyle güzel bir adam yani bir arkadaş. Neyse gel zaman git zaman muhabbetler ediyoruz, sohbetler ediyoruz falan fıstık. Derken öyle bir işe yaptı yani büyük bir iş yapıyor işte. Hani bir burada yapıyor, bir Rusya'da yapıyormuş falan. Dedi işi büyütüm dedi. Şu kadar meblalık bir iş yapıyorum dedi ama faize girdim dedi yani. Şimdi biliyorsun malum Mehmet yani ben senin İslam olarak düşünceni biliyorum dedi. Ama böyle büyük işler de faizsiz olmaz yani dedi. bu O yüzden uygun dedi, sıkıntı yok dedi. Ben de dedim ki abi bak ne yapıyorsan, nasıl yapıyorsan, ne şekilde yapıyorsan bak bunlar beni ilgilendirmez ama faiz, bu şekilde haramdır dedim. Yani bari bunların üzerine yeni başka bir renk örtüyle örtmeye çalışma. Şimdi insanın üzücü kısmı burası. Hem kendine zarar veriyor teville kendini kandırıyor insan. İnsan kendini kandırabilir mi? Evet kandırabilmiş demek ki. Hem de etrafta kandırılmaya müsait olan biri onu dinliyor. Aa evet bu şekilde olursa bu faiz olmaz. Aa doğru ya evde beklettiğin üzümden ne farkı var? O da ilaç değil mi? Doktorlar zaten günde bir kade çok şifalı diyor falan. Hayır dostum bunların hepsi haram. bunlara net kabul et. Ondan sonra inşallah hiçbirimiz içmeyiz. Ama ondan sonra bilerek yap. Yani neyi yapacağını ahir rette neyi karşılaşacağını dikkatli bilmen lazım. Şimdi burada bize bir de metodolojik olarak bir şey düşüyor. Biz hep hatırlatıyorum bunu. Mersin gibi bir ortamda yaşıyoruz. Yani bir jeton da atsan Amerika işte New York, Los Angeles, Amsterdam falan. Amsterdam'ı çok gidenler anlatıyor yani akıllara zarar haramlar, fışiyat, sefaat hepsi at safadaymış. Şimdi Mersin'in de ortamı böyle. İnanın. E, rica ediyorum Mersin'e gelen arkadaşlar, gelecek olan arkadaşlar, içkisiz bir market arat. Ya her bizi ziyarete gelen hepsi diyor abi susadım içkisiz bir market yok alan diyor. Gerçekten yok yani. Ve ikinci bir şey söyleyeyim. Hani canınız et çekti. Tavuk çekti. ''Şöyle bir ailemle restorana gideyim.'' dediniz. ''İçkisiz bir de restoran arayın.'' Ya gerçekten bulamıyorsunuz. Hani Mersin o noktada böyle ben diğer şehirlere gidiyorum. O bakıyorum ya diğer şehirlerde içkilisini bulamadığın şehirler varken Mersin'de içkisini bulamıyorsun. Ama bugün yine de olsam gene burada hizmet ederdim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde Müslümanların ortasına pat diye gelmemiş yani. İslam'ı tanımayan insanların gönlüne ümit ışığı olmak için gelmiş. O yüzden kışın karda nöbet tutmak gibi düşünüp zannediyorum. Eğer bir şeyleri de samimi yapabilirsek inşallah ecri fazla olabilir mi diye bir ümit taşıyor insan. O o yüzden yarın olsa yine böyle bir yerde bu işleri anlatmayı tercih ederdim. Çok zahmetli bir yer mesela. Allah nasip etti dört kanlı bir yer yaptık biliyorsunuz. İnsanların sosyal vakit geçirebilecekleri. Yine ziyarete gelin inşallah. Geldiğinizde görürsünüz. Mekanı yaptığımız yerin etrafında yüzlerce içkili, bar, gece kulübü, başka ne deniyor? Çay, mayda içiyorlar, bistro, bistro diyorlar onlara? O tür şeyler yüzlercesi var yani. Biz tam onların ortasında olmak istedik. Çünkü belki gönlüne ateşleyen birisi olur. Ya nasıl kurtulurum ben bundan? Tam kafayı o an çevirdiğinde bizim oradan ışıkları görürüm bangır bangır bizi de pavyon zanneder gelir falan. Normal gelir yani bize de Allah'ın izniyle. Çok iyi olur. Şimdi burada bize düşen bir şey daha var. E niye anlattım bunları? Etrafımızda madde kullanan, bu maddeye sıvı madde olarak biz burada sıvıcılar ve kurucular diye ayrılırız. <gülüyor> kimileri kuru sever, kimileri sıvı seviyor yani burada öyle. Şimdi bizim hesabımızda madde kullanan çok fazla adam var. Yani çok çok fazla var ve bunlardan sayısızına Allah bize vesile etti. Hamdolsun. Sayısızına bizi vesile etti bıraktırmak adına elhamdülillah. Şimdi ben buralarda şunu da görüyorum yani bize hanzoluk yapmak bize de yakışmıyor yani. Bir tane adam görüyorsun yolda bir bakıyorsun adam içki içiyor. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Sosyal bir dirsek temasın var mı adamla? Yok. Aynı ortamda mısın? Değil. Gördüm. Ne oldu? Gıcık oldum adama. İç melon içki lanet olsun sana. Namusunuz falan. Ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir insanı... Ya o adam seni niye dinlesin yani? O adamı dinleyebileceği bir atmosfer, bir ortak kazanım oluşturmamışsın ki yani. Bu şekilde bir şey yok. Ondan sonra o uyarıcı güya, güya uyarıcı bir tepkiyle karşılaşıyor. Tabii ki de etki tepki. Karşılaştıktan sonra da diyor ki ben adamı anladım anladım anlamadı diyor. Ya hadi adam seni anlamadı da sen ne kadar anladın? Yani bu kısmına da değinelim. Şimdi bu tür arkadaşlarımızın kimileri basit bir giriyor işe. Belki bir dokunsak hızlı çıkarabiliyorsun. Kimileri yoğun bir özentilikle giriyor saplantı boyutunda. Evet ben de etraftakilere benzemeliyim diyor. Kimi adama bakıyorsun 12, 15, 17 yıldır dertlerini mate ile çözmüş bu adam. Yani şimdi bu adam için artık meleki olmuş yani. Hani bazı sigarayı bırakanlar dudak triyakilini bırakamaz. Yani meleki olmuş bu adam terk edemiyor bunu. Şer, şimdi bu adama gelip bir anda bırak bunu yeni bir alternatif sun bana. Sunamıyorsun yani böyle bir ortamda bir çay sunmak. İnşallah bir alternatiftir diye düşünüyoruz ama bunu sunamadan bırak lan, haram lan, pis lan. Ya Resulullah Aleyhisselam böyle yapmamış. Kur'an'ın nüzulu bu şekilde olmamış yani. E çok ilginçtir. Kur'an içkiyi tedricen 3 basamakta haram kılmış. Tam da ben bunu anlatmak istiyorum bu. İçki meselesi Hicret'in dördüncü yılında 3 aşamayla haram kılınmıştır. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye teşrif ettiklerinde Müslümanlar arasında içki de içiliyor, kumar da oynanıyordu. Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde ondan içkinin ve kumarın hükmünü sordular. O sırada Hazreti Ömer ya Rabb'i içki hakkında bize kesin bir beyanda bulun, ne olursun diye bir dua, bir niyaz, bir yakarışta bulundu. Ve Bakara Suresi'nin 219. ayeti nüzul oldu. De ki, onlarda hem büyük günah hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam ettiler. Yalnız içenler arasında çok nahoş durumlar oldu. Hatta sahabeden bir tanesi akşam namazı kılarken e, kıraatı çok yanlış bir şekilde, hatta farklı bir mana çıkacak şekilde karıştırdı. Hazreti Ömer tekrar... Ya Rabbi bize içki hakkında kesin bir beyanda bulun diye yakarışta bulundu. Ve Nisa suresi 43. ayetinde. Siz sarhoşken ve ne söyleyeceğinizi bilinceye ve cünüp iken yolcu olmanız müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayette yasağın ikinci safhasını teşkil ediyordu. Bunun üzerine Müslümanlar ''Ya Resulallah biz namaz vakti yaklaştığında içki içmeyiz.'' dediler. Efendimiz Aleyhisselam onlara cevap vermeyip sükut etti. E, haliyle Müslümanlar arasında içki içenlerin sayısı da bir hayli azaldı. Namaz kılacağı zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle hiçbir sarhoş namaza yaklaşmasın diye nidalarda bulundu. Ama buna rağmen hala Müslümanların birisi akşam içki içip namaza geldi. Hz. Ömer tekrar yakarışta bulundu. Ya Rab lütfen bize içki hakkında açık bir beyanda bulun. Ve Maide suresi 90-91. ayetler indi. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın murdar ve kötü işinden başka bir şey değildir. Bunun için onlardan kaçınız ki korktuklarınızdan kurtulup umduklarınıza erebilesiniz. Şeytan içki ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz. Değil. Bunun üzerine Müslümanlar artık içkiden ve kumardan vazgeçtik Rabbimiz dediler. Bu da içkinin üçüncü ve son haram kılınış evresiydi. Artık Medine'de sokaklarda Efendimiz'in emriyle bu ayet nida edildi ve sokaklardan oluk oluk içkiler döküldü bu konuyla ilgili birkaç tane de hadisi bilsek bizim çok faydalı olur. Ey bu da bu sünnette geçer. Muhakkak ki Allah içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu içene, içirene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, onun bedelini ve parasını yine lanet etmiştir. Az önce taksici örneği buradan geçiyor. Müslim Sait'te başka bir hadis geçer. Her sarhoş edici şey içkidir ve her sarhoş edici içki haramdır. Kim dünyada devamlı içki içer ve tevbe etmeden ölürse kimse ahirette ahiretsiz kalır to each other. Başka bir hadiste içkiden uzak durur çünkü her kötülüğün anahtarıdır diyor. Şimdi bu hadiste şöyle bir olay var aslında. Birçok e, madde kullanıcıları o maddeyi aldıklarında belki kendinden geçer. Bir köşede sızarlar. İçki başlangıç itibariyle hem yüksek enerji verir hem içki tek başına kalabilen bir haram değildir. Mutlaka zinaya götürür, anarşiye götürür. Dirine zarar verememeyi içki içtikten sonra sağlayıp ona zarar verebilir karşısındakine. İçki bu yüzden birçok haramla beraber doğran bir özellik taşır. Ufak mesele de var. Bu şerri hükümlerin yani İslam'daki bu edile-i neye göre olduğunu soruyor bazı içkiyle ilgili sorun yaşayan arkadaşlar. Sorun yaşadıkları yer şurası. Abi o işte şu içkiye edenmiş de bu içkiye edenmemiş. İşte geçen bir arkadaşım iddia etti. Yanında arkadaşları gelmiş. Bu da elinde hazır madde varmış. Yani dumanlı. Ben içmedim onlara içirdim diyor. Başka bir şey diyor. Ya şaraptan haram mı olur Allah aşkına? Üzümdür diyor. Başka bir şey diyor. Yani bunların neye göre olduğunu söylüyor. Çok önemlidir burası. Şimdi başka bir denek olarak da yani dostum benim kime zarar var ya. Ben az olarak içiyorum yani. Benim kimseye bir zararım yok diyor. Bir hadiste de çoğu haram olanın azı da haramdır diye başka bir hadis var. Burası da çok önemli yani. Şimdi ben bu edile denen meseleye niye girdim? Şu yüzden giriyorum. Bir anlatayım öncelikle. İslam'da ortaya kuran bütün şerri hükümler esas olarak Kur'an'dan ve sünnetten alır. Yalnız bu ikisi haricinde kıyas ve icma denen iki şerri delil daha vardır. Bunlar aslı itibariyle müstakil kaynaklar değildir. Kitap ve sünnete raci derler. O halde diyebilir ki İslami hükümlerin hepsi Kur'an ve sünnetten çıkmadır. Şöyle bir sıralamayı başta yapalım. Bir, Önce kitap dediğimiz hüküm kaynağı ele alınır. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. İki, Sünnet dediğimiz hüküm kaynağı ele alınır. Bu üçe bölünür. Birincisi kavli sünnettir. Efendimizin konuşmalarından ele alınır. İkincisi fiili sünnettir. Efendimizin hal, hareket, durum ve tavırlarından ele alınır. Üçüncüsü takriri sünnetlerdir. Efendimizin suskunluğunu sünnet olarak kabul etmişlerdir. Mesela sahabe-i kerram biri bir şey yapmıştır. Efendimiz susarak onu ikrar etmiştir ve bunu bu şekilde ele almışlardır. Çok güzel değil mi? Yani mesela bir şey yapılmış ve ona haber gitmiş hakkında efendimiz bir şey beyan etmediğinden oradan hüküm çıkarıyorlar. Evet, evet, aynı. Ya da etrafında görülüyor, ona ses etmiyor. Bu sünnetler Kur'an'daki dini hükümlere bir açıklık ve tefsir getirdiği gibi Kur'an'da olmayan yeni hükümler de koymuştur sünnetler böyle bir şey. Çok ince aslında bu cümle yanlış anlaşılmaz umarım. Yani bakıyorsun Kur'an genel yerpazede bir şey haram kıldığında onun alt kollarına sünnetle iniliyor. Hani namazın emri Kur'an'da varken nasıl kılınacağını biz sünnetlerden öğrendik ya. Onun gibi düşünebilirsin. Çeşitlendirme noktaları, hükümün alternatif yolları, ne şekilde ne ne koşulda oluşu, olmayışı vesaire gibi noktaları. O yüzden bu hadisleri madisleri zedelemeye çalışanlar çok ciddi bir kaynağı zedelemeye çalışıyor. Çok çok üzücü bir şey yine. Üçüncü bir delil olarak kıyas dediğimiz delileyle alabiliriz. Bir mesele hakkında kitap ve sünnette bulunan bir şerri hükmü aralarındaki illet ve sebep benzerliğinden dolayı diğer bir mesele hakkında da vermeye denir. Şimdi Kur'an ve sünnette açık sabittir ki şarabın içilmesi haramdır. Bunun illeti yani esas sebebi sekir hal vermesidir. Yani sarhoşluk vermesidir. O halde şarabın dışında ismi ne olur olsun sarhoşluk veren bütün diğer maddeler de haramdır deriz. İşte bu hüküm kıyaslama yoluyla ortaya çıkmıştır. Dördüncü olarak da icma vardır. İslam müştehitlerinin bir mesele hakkında içtihat yoluyla verdikleri hükümlerde ittifak etmesidir. Bu da şu an konumuzla. Bu şu an bu kadar. Tamam bu kadar işte. <gülüyor> Valla öyle kaldı. <gülüyor>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 Bu alakası yok da ulan adama bak ya ne güzel anlatıyor. Bunun gibileri dövüp dövüp sabaha kadar konuşturacaksın. Hele <gülüyor> bir de atayist varsa karşısına bağlayıp bırakacaksın inşallah Allah mesaj beni benden aldı. Ben bardağı doldururken müzik çalıyordu. Youtube'da elimden bardak kaydı düştü temizlerken Mehmet kardeş çıktı. Ben masayı temizliyordum. Atlamayın şimdi. Laptop'a zaten. viski tam da masada. Viskiden sonra çekeceğim bir şeyin üstüne döküldü. Temizlerken Mehmet'i gördüm. Bir sen eksiktin dedim ama bir daha hayatımdan hiç eksik olmadı. Olmadı. Çekemediğim mala üzüldüm önce yani sadece viski yok ortamda. Sonra yeni torba açtım ama 20 saat hiç durmadan onun videolarını izledim. Allah razı olsun yani. Benim ismimden hayalanemi kastediyor. Ben onun anlatmalarını çok sevdim. Hele son zamanlarda diyor ya bir videoda sana ne lan sana ne senin daha namazın yok. Tabi sadece sana ne lanla alırsanız çok anlamlı olmayabilir. Orada sanki bana diyordu demiş bu kardeşimiz. Bu kardeşimiz yurt dışından mesaj attı ve bizi yurt dışından ziyarete de geldi. Açıkçası şu an ne durumdasın diye sormadım. Sadece sarıldım. İnşallah bu videodan sonra güzel haberini aldım. Sizler de gelin hele bir çay çek. Size de sarılalım. et